Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır, şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.